Sen mümin olduğu için ruhun temiz, özün temiz, sözün temiz, cesedin bedenin temiz. Dünya nizasetinden cesedini tathir et. Maddi abdestle, manevi abdestle. Yine cesedini maddi gusulle, manevi gusulle temizle. İki türlü gusül vardır. Bir zata sormuşlar, büyüklerden birisine. Demişler ki gusül ne vakit iktiza eder demişler. Size göre mi, bize göre mi demiş. İyi dinle. Hikaye değil dinlemez. et. Hayatını tetrik et. Size göre mi, bize göre mi? Efendim kusur size bize biz göreviz var mı? Vardır demiş. Size göre eşlerinizle yattığınızda, yani tekarruf ettiğinizde yatmak manası, o kusurluyu kısaltırmış, onu demek istiyorum yani. İki, rüya ile ihtilam olduğunuzda ise kusur lazım gelir. Bize, bize, Allah'a unuttuk mu gusül lazım gelir. Bir an olduysa hemen gusletmemiz lazım geliyor bir şey. Maddi manevi gusül böyle yani senin anlayacağın. Kalbinden hak sevgisinden gayrısını çıkar. Onu haktan gayri ne varsa tatili çıkar. Kalbinde ne varsa kötülükleri Allah sevgisinden gayrısını çıkar. Hakka tam bir teslim ol ve İslam ol, selamet bul. İslam'a olmayan selamet bulamaz. Allah'a teslim olmayan ne dünyada ne hadir eder.